Pavlus'tan Efeslilere Mektup 6. Bölüm Ey çocuklar! Rab yolunda anne babanızın sözünü dinleyin. Çünkü doğrusu budur. İyilik bulmak, yeryüzünde uzun ömürlü olmak için annene babana saygı göstereceksin. Vaat içeren ilk buyruk budur. Ey babalar! Siz de çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın. Onları Rabbin terbiye ve övdüğüyle büyütün. Ey köleler! Dünyadaki efendilerinizin sözünü, Mesih'in sözünü dinler gibi saygı ve korkuyla, saf yürekle dinleyin. Bunu yalnız insanları hoşnut etmek isteyenler gibi, göze hoş görünmek için yapmayın. Mesih'in kulları olarak, Tanrı'nın isteğini candan yerine getirin. İnsanlara değil,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 Son olarak Rabde, O'nun üstün gücüyle güçlenin. İblisin hilelerine karşı durabilmek için Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. Bu nedenle kötü günde dayanabilmek, Gerekli her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın. Böylece belinizi gerçekle kuşatmış, göğsünüze doğruluk zırhını takmış ve ayaklarınıza esenlik müjdesini yayma hazırlığını giymiş olarak yerinizde durun. Bunların hepsine ek olarak şeytanın bütün ateşli oklarını söndürebileceğiniz iman kalkanını alın. Kurtuluş miğferini ve ruhun kılıcını, yani Tanrı sözünü alın. Her türlü dua ve yalvarışla, her zaman ruhun yönetiminde dua edin. Bu amaçla, bütün kutsallar için yalvarışta bulunarak, tam bir adanmışlıkla uyanık durun. Ağzımı her açtığımda, bana gerekli söz verilsin diye benim için de dua edin. Öyle ki, müjdenin sırrını cesaretle bildirebileyim. Uğruna zincire vurulmuş durumda elçilik ettiği müjdeyi gerektiği gibi cesaretle duyurabilmem için dua edin. Nasıl olduğumu, ne yaptığımı sizin de bilmeniz için sevgili kardeşimiz Rab'bin güvenilir hizmetkarı Tikos size her şeyi bildirecektir. Kendisini bu amaçla durumumuzu iletmesi ve yüreklerinize cesaret vermesi için size gönderiyorum. Baba Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten kardeşlere imanla birlikte esenlik ve sevgi diliyorum. Tanrı'nın lütfu Rabbimiz İsa Mesih'i ölümsüz sevgiyle sevenlerin hepsiyle birlikte olsun.